بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمدك تفضيل مبارك ثناء ينزل به نزول الرحمات والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الله Hatalı en büyük şanslıdır lan. Şu güzel tatilini, ya bu kadar ki senin beş ayın, iki bir ayın da onun için advart oczywiścieEsse 2ın saat 곡 NBC Bu böllegenlerin çok büyük bir maintainsedip half 12 an行dilerstock Rebel EU'yi gitsen bu s aspiration Gal어가 çıkmak ulaşıyor Sosondaki Öğ Excel Kışın Yüzün melani Senin ve af熱 makam Mesquid aXe Şimdi bu adam bir Ne ne ne Bu kanunları belirlemek, vatandaşlarımızın haklarını korumak için önemli bir adım. Bu kanunlar, hayatımızı kolaylaştıracak, daha güvenli bir toplum oluşturmamıza yardımcı olacak. bir yapıya bir gelecek inşa 5000'den sonra toplamaya devam etmesi, bu durum her zaman mümkün Yani kırması büyük, kesit kadar kalıbı, işi bitirme ise onu kırıp, yeniden demir, demir oluyor, anlaşılmıyor.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 mevki vardır her yani bir şuanın burnudan herkese bölgelerinde vardır ama onun evet, tabi aşırıda bir ölçükçü var taksiz deniyor diye kapandım o kadar da kaldı o zaman aynasının önünde onu özgürsük yuvarlığın nefeslerdeki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 davulun evet, üzerinde ekranındaki mesajdı. Mesajda "davulun ekranından gelenler içeriye" yazıyordu. O anlık eee gerçekten mesajda dünya masrafı yüz binleri yaratmak. Salatlı da yergede oturduk sanırım. Mektonumun bütün olayları hatırlıyor acaba. La ilahe saygısız olursa, iflansız olursa sakinli işler yapmaksa, günlükler işlersiz sakinli işler yapmaksa, günlükler işlersiz çünkü bir imtansız, hani bu kadar buradan etkiler de demektir hiç olmazsa göre kadar mı özelini takınamadın bir adam nere başvermişsin efendim o temal üstünde bir devası oluyor Tabi Bağdat'a da insan, Bağdat ona mıdır İslam bölgesi? Ben hangilerin Büyük devletin Asforlar boyu olmuş Çok mutluyum düşmüş Kırtlar bizim kütçer Mutluyum düşmüş bazı hak gibi diyar olmaz. Yani Sayılı bir sayıdan insanlara diyoruz. sevgili bir Açık Anne gibi diyar olmaz. Çünkü En yakaladır, en pedanslardır en çok İnsi diyendir. Halakalı bir cihazımda peda eder Annenin için Ana gibi olmaz. Bazı hakları olmaz çok güzel Efendim, şey olmuş evet önemli demek ki ne zamanın meselesi, ne zamanın meselesi her şey ama kime davranıldığımız doğru değil, doğru bildiği olarak inanması doğru doğrudur. İşin meselesi artık işin bu anlamda işin bildiği bizim için bu, bizim Büyük şahırlarda olur, çok büyük Benim için Mike, femme, femme, آٹшу, bir merkezlerde olur Onun için olamak bitmez, olamak kalmaz Olamak kalmadık, olamak kalmadık çok sağlardır Onun için kıytımız yok Sebepsiz olamak kalmadıklar, biraz çok hoşmuş Tamamdır yapmış, genç almış, sivri almış Ama öğretmenin, güne düşündüğünü takım ediyoruz Düzelliğinden Yeni mekikler yeni mekikler yeni mekikler yaparlar. Yeni mekikler yaparlar. Biz bu bağlamda, aynı zamanda, daha yeni anlamda, daha yeni anlamda, daha yeni düzeyde anlamda, daha yeni düzeyde anlamda, daha yeni düzeyde anlamda, daha Yakmak diyor, tavuk diyor. Ben insanı içine sokan, biz de içine çektiğimiz o değil de, onu bizden dolanmış, onu da bir şey. Ya biz İslam'da Müslümanlık diyoruz. Kendi evlerimizi, evlerimizi. Bülaya dönmeye yeminmezsin Hayrı, Hayrın Hoca, ömrüm kalmadı Mektü de yok oca, sövüm kalmadı Ben o tan, ayetim, yaklaşık konu hala geldik Düşünler, saka gelin beni görüyorduk İslam ile tabi gün şeyini görüyorlar Anadolu'dan Çalkıyorlar, kazanıyorlar, gelmiş Çoğurlar, ben de, da ne demek istiyorum? Hızlı anketi şu an çekiyorlar. Ne tip araçlarda İstanbul'un merkezinde, orada bu güzel güzel güzel yerlerde yol bunu yapmamı, ne yapmamı? Yaptılar. Yaptılar. Yaptılar. Yaptılar. Yaptılar. Yaptılar. Yaptılar. Yani növbetteki insanın kendisinin bir növbetteki hazıları çiftesi lazım Bu da sıvabette asıl növbetteki insanları növbetteki insanları özgürlendirmen de düşünmek lazım Düşünleri cümlesi lazım İçin Hı kişiyatına, alkılarına Biri kısa ökübüne riayet etmek lazım Ökübüne riayet etmek için insanların kimleri kudur? Yüz yüzlü nasıl bir ailedir? Kalpleri bir moment, bir moment. Yemiliyatlar, meselam dünya da bir şey olmaz. Bu kadar. Bu soruları çöz. Dünya, dünya görüşte, dünyanın hayal gücünü bir insan Allah'ın gözünde, nasıl bir şeydi? Şimdi anlıyorum. Biz nasıl Yönül yapmakta, da Kâdeli, dünya, hedefler gibi, Kâdeli, respek gibi, yönüleştirmek gibi sevaktır. Onun için motosikletler, Şofi'yle, Kalimdaki ergabı, masalık bir ergabı, Ersan sayıncısı sayıncılarını bir tak Şimdi şeylerden nasıl duyuyoruz? Eylül'ün günde. Ben şey bu yana de dediğiniz için Çünkü arkarım bak canlı gençler görmüş Eskiden yaşında olduğu gibi gençlerin içlerine verdik Bir canlılık ödedik onlarda da Eskiden ona bir O da adet seçerim Sen çolaklarından burasından bir tane kestedim Sonunda ancak Öbür şey kasavufta Çı Kendisi sadece, Lighting, hazırsan, yorarsan, yardım yardım, de yapmak çok kolaydır. Kendisi de yapmak için ötekisinin yönünü yapmak. Küçük dışarıda da yaşadık. Yarım yoluna da bulaması. Yeni yapmak lazım. Tedatiyelik lazım. Dolayısıyla tasavvifli haklar içinde in-sağ vermek. İ-sağ vermek. İ-sağ vermek. S-sağ vermek. Ne demek? Karşısında senin kendisini tercih etmek. Yeminle mi? Yine mi? Sonuçta sorun değil. bir Tamam. Bu ne yaparsın? Bu ne yaparsın? Ne yaparsın? Mecver ediyor. Ama insan mecver ediyor. Hazret mecver ediyor. Yakıyorsa karşı tarafımızın da nasional ve sosyalar kazanık, ama ben ben ben yapıyorum. İnan bakabilir. Kim dediğini alır, belirginin önünü alırsa, alırsa, elbette önünü alırsa. Başvetaş. Şimdi dünyada doğrusu olan kardeşinin acilsini işini görürse, da atılıkta onun acilini deyorsa, işini deyorsa. Şimdi dünyada, efendim, bu kardeşi öntüsünün, onun hakkında yardımcı olursa, Allah da, Aşağı bir şeyle birlikte ki bir durummuş. Bir de maslak. için her şeyde kaderimiz var. Ve sanki böyle bir şey var ki tamam. Yani bu benim anlamadığım bir şey. Benim için ben diye tamamlandı. O da öyle bir diyaktan hayecanı çünkü İstanbul'daki çamillerin tümleri. Bir üç haftalık. De yaptığı çözüm de. Bir dönem kesinlikle mantıklı. Ve şah de var tam. Oğulun felaketiye razı. dönüyor. Benim, ne kadar, ne kadar önemli olduğunu bilin. her kimdir, tamamen dünyaya göre değil mi? İnsanlar, insanlar, bu görevi Allah tarafından emanet etti. Şöyle ki, şimdi adamın ikamet ettiği yerde, onların da bunu lazım, e gelip lazım. Allah için. Rejalar halen mevcut. Denim dostlarıyla devam Hanımlar Anılar denimle birlikte kalmaya devam ediyor. Denimlerle birlikte devam ediyor. ana rejalarla devam ediyor. Anılar dostlarıyla konuşuyor, Böylece insan toplumunun adamlar arasındaki hantız, hantızlar, yeni yapılan şeyler Bence ben rastlanma, rastlanma denildim, aslında kardeşime vereyim kardeşime vereyim de, sarakta gidelim, gülsüz diye, yönelmiyorum becesini, şimdilik bazı afya kendimizi duyuyoruz. Söyledirmez diyor, eşlikten fazla karnası, anladır diyor, hıfkı, darip, ödeki parçası, anladır mıdır, hıfkı, darip, ödeki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 dünyada bulunan bu konuda seni Ahmet dedi ki ilk başta anne yariban diyor şey yazmış alış öyle bir davranmış demiş. Malum olarak sigara yürüdü diyor yüce Allah Teala yahbide bu cemih her daha sonra abi reis gibiydi. Allah-u Teala'nın övgüatı'ndan bir görüntülüne nazar yani fakat okumalarına ve tabi bu ona güçlü kadın gösteriyse onu kabul edersen kendine kaderli sürekli derilerle ulaşırsa ve ekberle bu Allah-u Teala'nın övgüatı olan için Onlara... Allah'ın da kaçınan hızafına ala vuruyorsun eşhar şahaliklerin başları onlara Allah'la takip etkili islam edilir bir eşhar hadis, güvenlik ve dünyada bir bugün Merhabet'in ilk istasyonu Nedan de evet. deden sonra ilk istasyon Koyutlu Çocuklar şu arkamızda çeşit çeşit Çeşit çeşit merhabelerden geçilir Hazret'e geçen insan. Çok önemli olan bir saklası vardır Sonra yine işte beni rahatsız eden insanlar, ayarlı olana kadar devam Ve sonra da tık her gün şey. böyle, bir durumda, bu kadar zaman sonucunda bir adam, bir bir diye düşünürüz hem şahıslar için, hem akademikler Kim şahıslar? Kim şahit edecek? Önce insanın kendi, günağı, bizi, beni, ayağı, azalarını şahit yani Evet, benim o karanlara uzakta yarattı değil, adı. Ben Şimdi azalınca daha evet, de diyelim ki, bu çok zoraklığından Evet ya Rabbi, geceleri kalktı Şufır, şufır tersi, ağladı ya Rabbi Göz şahitini yaşadı, ağladı Parmaklarımızın şey. evet ya Rabbi, aldığımı Allah Allah Allah dedi Estağfirullah dedi, domaylı arazi dedi Evet, dedi, Nefreti, Işte. bir şahit insanı altyazı. sana meleklerin her insanın yaptıkları nâneviyetli kalitle kalbe geçir onun içinde ayetler var bu çocukta efendim kiram-ı msak edin ve yâlelûn'e vantâf-ı alûn ODM�T gibi, DELİB İLEİK, YAZLI causedwhat Ser 건 cómo seyitliere clappinga część 있는 líneaつ第 acquire 먹 эконом fast, aliment leve You guys have the usual insgesamt bazen Yüzde daha fazla var. Çocukların molekülleri var, onlar mekanlar, Yerler, mekanlar çok. Çok küçük bir yani size evet, Mekanlar. Bir algin altında tutulmuş, nem asılmış. Başınız silahı varken altında çok daha derinliği, Gerçekten de jestle Ne mazlidaktan, eşyalardan, ağzalardan hasimlerden, kısımlardan, dostlardan, nikmanlardan şahitlik, kısaktır, itirazen, mecal olmayan Şahitlerin en başına da Allah Esadullah sallallahu aleyhi ve sellem'in En büyük şahitli olsun. ben sana ömürlerimi Öğretmediniz, rahmetmediniz, etkinlardır. Sen bu kullara ne de emredirdiniz? Nakletmediniz, mi? Biz Tamam. O kullar kıyamlarınız size. Bazı köyleri emredirdiniz. Ve bir şahit var. Öğren olabilirsiniz. Şahit. Öğren bir Allah izniyle yaşlıdır, evlişlerdir, geçmişleri bilir, izniyle yaşlıdır, evlişlerdir. Allah'ın izniyle yaşlıdır, Allah'ın Şimdi de yarattı, başı allah Teala, Öldüğü adamdan bir öldüğü altına nazar eder, kader eder, örnek eder, ikram eder, ikram eder, ikram eder. Neden? Allah'ın çevresine bizim tabiatımızın yüceği, mecburiz. Söylememek şey mümkün mü? Yani mümkün söylemek şey yaratmış, yanlış. Sayınan bir dönemmiş, sayınlardan bütün yerletenler bizim istifademize taksi çekmiş, Söyleyecek hadi, söylemek ve eskırabiydi. Yani zararı olarak söyleyelim, Sevecek. Allah'ından sevdiklerini de Allah'ın içindeki de seveceğiz. Allah'ını sevecek Resulullah'ı hem şahsının ilginlendiği için hem de Allah'ın sonu Allah'ın kitabı, Allah'ın kelanı olduğu söyleyeceğiz. Allah'ın ömrü, Allah'ın emri olduğu için söyleyeceğiz. Allah'ın etrafı, Allah'ın etrafı için olsun. Allah'ın Rabbini yasak etmiş. Biz de her şeyi. Her şeyi söyleyeceğiz, tabi bu araba, bir kişi olan bir evlilik olur? Bir bir yani adamın yaptığı evlilik sözüyle, o kişi adamın ne olursa olsun, adam ya, adam ne? Ne O kişi insanlarla alçılıyorlar, kötülüyorlar, Yani her bir evliliğin, her bir evlilikte bir ziyareler. Allah'ın kararını gösteriyor, hadis-i kudüsüyle ki, kim Allah'ın Allah, Allah eder. Allah o ödesinde evliyacını ezalandırır, eder. Allah onun düşman eder, sonuçta düşman yerine bir karakter bu taraftaki o Allah'ın bazarına uğraşır. Ama sonra onlar da bunları yapmaya çalışır. En çok, en çok Allah'ın, dünyanın, ülke ötesi malı, devamı açısından malı, ne kadar fazla mal var, ince insan etligi. En mübarek olan bölümleri, yani, mübarek olan bölümleri, yani devletlerin, devletlerin başına ne bir türlü mübarek şey Olmayacağı söylenmiş. Her görevini Her demişler. Her her Her Allah'ın kulluğu, Allah için soynuruyor E kısımlar Kısımlarını severek Düzeltmeye çalışıyorsun İnsanın kendi öğretmeni söyleyemiyor mu? Kendi gönlümde söyleyemiyor mu? Kendi gönlümde söyleyemiyor böyle daha, daha Kırmıyor mu? Kırıyor mu? Ben yardım diye idare ediyorsun kılıyor. Yani Selerek kısım düzeltmeye çalışıyor Söbetmek evveli, kökülden de ödemek lazım köküklü ya da tek şey kökün kökü olarak ıslat olmalıyım bir köküklü. Ama köküklü de köküklük en büyük formaya çalışmak lazım. Kardeşim şey Bir girişim, bir işinin doğrumunu düştü. Benden her dünyada her yerlerde zarar onu sevmek lazım köküklük en büyük çalışmak lazım. Zaten insan olmaktan Olmadı demeden çok şaşır. O ne yapmalıydı? O ne demiş ki, ne zaman şöyle demiş, ne zaman namıza gelip mağrib eder, hana nerede? Sıra hazır değil mi? İddialı nerede? Yani. yani Hoşluk olmak, mümkün olmak, nâzi olmak, boşluk olması kendimizin. Sâni dereceh kur muhalefet. A'lif kur olmak Şimdi kulların dereceleri vardır. Hakikler vardır. Nâlıklardan bir âşıklar vardır. Çeşit çeşitler Müslümanları kontrol edilir. çeşit çeşitler Müslümanlar âşıklık ne demek? Nâlıkatılmada sağlık olmuş. Müslüman demek. Allah'ı bilen Müslüman demek. Nâlıkatılmada çok yüksek bir neziyettir. Allah'ı bilmek, kanınak. Nâlık Allah çok yüksek bir İnsan arif oldun çok güzel bir insan olur. işte bu, buna bir diyoruz, marifet diyoruz bu sezra. Marifet dedi, başına manalar ama marifet, genel manalar edilir mesela, seninle marifetim 15 parmakta 5 marifet var edilir ve bazı yerlerde de böyle olduğu gibi kısaca söylemiş oluyor ödünün kısası ödünün e, marifetim var Allah'ı bilir Allah'ı bilen tanıyır Allah'la tanışıp ve gelişip olan kimseler yani, şimdi de marifet mezhebesinin 2. Allah'ın kazasına, kaderine, resmine başında mazari olacaktır. Reza mazari demiş ki, demiş ki, Yani Allah'ın kaderine razı olacaktır. Yani başına gelen şeylerden dolayı yoksa bir dolaşım Allah'a Allah'a Allah kıldıracak. İnsan yani başına neler geliyor? Anlat ya, gitmeyecek kadar, kardeşler geliyor hayatımda. Sen, sen şey geliyor başına. O, hocam, bir anlatsan hiyatını, cidden olur. Hocalar cidden olur. ben geçtim, lüzumlar gün davet hem hocamın, Dambaların görmüştü denedik şairin Düz meşahın da kanın da Reğozikların görmüştü Çok da mayroz olmaktın Meyhani'nin dağında Düz özelen destekli işte, olan Dambaların görmüştü denedik şairin Düşece görmüştü İnsan görmüştü tamam Açından birçokları seyirte Duharısına bir siyah ettir Bazı farklı başka bir şey olmadı. bir bir şey yok. Anca. Ben hala profesör Nazar Elif. Yine haydi abi söyle. Aslında bu sanayi işi ama ya da eğer bu kısır işleri ayetlerin masasında düşünürsen, nasıl bir sebeple şunu yaşadı bir şeydi. Çocuk çocuk aylık bir aile vardı. Hepsi bir göbeği Allah'a şükürtü, hala ki çok şükürtü, bir akşam bizim evlerden baklava gönderdim Erhan'ın kuzaklar, önemli ne kadar yedik, tatlı yedik, çok şükürtü, çok şükürtü Tabi herkes, böyle bir şey oynadık, çok şükür denesini diliyor Ama herhalde çok şükürtü diyebilir misin? Elhamdülillah, neydi? Elhamdülillah, neydi? Asla olduğum da normal, yücid Allah'a olan, bağlı olan, öde aynen devam ediyor mu? Evet ödeyecek, ama, ne olur ama tamam. Ne yaparsın? Ne yaparsın? Ne yaparsın? Ne yaparsın? Acı Ne yaparsın? Ödeşini tutar, de konuşur, bir çıkar, bir çıkar. Şu Bir o zaman, amirim o kişi, şu an öyle bir şey değil. bir şey değil. Aşağı aşağı iner iner. Ne kadar bir yüzde olay geliyor? Tamam, tamam ya. Allah'ın Adam ne adam. Allah'ın mükafat olarak, Allah'ın yardımı, Allah'ın yardımıyla hayatın kilesi olarak karşımıza düşenler, zayıf insanlar, hasta olmaları, uyuşmuş, başkalarının kusurlu işi, nasıl evlendiği, her Allah'a emanet kılacak şekilde olmaları gerektiğini, aynı davamı yaşarlar. ise işte bu maaleketullah makamını devirmemiz istedik. Önüncüsü nedir? De de söyleniyor. Önüncüsü nedir? Malikatullah makamının üç şeyi nedir? Efendim? Onu söyleniyor. İkincisi nedir? Kim kararı var mıydı? Şahsat malikat edildiğinde. Kim mukadittelata razi olur. Hayatında gelen, batıla gelen olaylardan dolayı sarsılayır. Müslümanlara sakat ağlam olur. Köpeşkide yani Devam edersin ise işte, Sıhhat marifetini ödediler olan Malif'i Allah kümlesi demek ki sahih gerektirir evet. Bu devamı, ufakı, altı Efendim Allah'tan Kıştıklığı raziliğinin devamı ile Marifetini ödeki olmuş olur Bunları anlatabildim. Bizim var ki vatandaşımız, işimiz var ki, gördüğümüz altyazımız var ki, haddimiz var ki, evet iki bin kişi oldu. Ama bu gösterdi, Dünün insan, sağlam insan, ağrış insan hep Allah'a olan bağlılığını dönüştürmez aynı halde. zaman bu rızası devam ediyorsa ağrışlığı da de sahih demektir. Öncülüyorsak ağrışlığı, sağlam, mahranlığı, güvenlik, ütesalatlığı, özliyatlığı Allah'ın yüzünü bu demek oluyor. Bunu bir misalle anlattım. Çok anlattığım bir misaldir. Çok sevdiğim bir misaldir. Eski dönem, bu meselenin yapılan yapılan çalışmalarından birisi çok eski dönemlerde. Bir yönden, bir gidince bir kapıda bunu yapamışlar. Alan şeylerle, hani bir çok zaman, evet tabi ki bir şeylerinde içerden yapmak için salgı Aynı zamanda işte, ağırlık kapasitesini yükseltmek. Çünkü öyle bir kapasite alkol tabu diye bir şey, daha aşağı, üstünde böyle bir taraftan, kenar bir taraftan. Çünkü orada ne geldiğini, ne bunu bilmeyeli, bir şey, bu normalden kaçta, daha fazlası alınmadıktan sonra bir şeyden, super, bir adam geçiyor diye i̇şte, bu cezalar bunu da verildir diyor. Değiştirdiler verildi, tamam. Ama hiç hiç çekilmiş. Öldüğümüz hiç öder, sefes kırar, salı verir. Ölmeye, öldürüp dağlanmış, öldürmeye getirilen bir insan neler istedir? Nasıl ödülüyor, Nasıl ödülür, nasıl Şimdi bunları çeşitli çeşitliyken bu kişinin, sen bu kendini tuttuklanmış sen şimdiye kadar razı olmak lazım, hoşunu vermek lazım, reza makamını vermek lazım, diyorsun. Söyle bakalım şimdi bir haksız yolda örtünmeyi getirmek ne razı Allah'tan İçeriden de 60 hanımın dinlenmiş, bakalım ne gibi bir idrar ne haberi olacak İçeriden de kötü bir dördü gelmemiş Ön adam, uzayın müdeklis, temeskilerin önerdi dolanmış Demekle, böyle bu anlaşıklar zamanı tersiçerse Ön üç an demektir, ün halinden ve ün haline ait bir adam temeskilerin önerdi dolanmış Hiç öntrajda etmiş yani iyi yetişmiş, alim verdim. Halit bir adam öldümünlüğe getirdiğim gibi hem içimde şöyle bırakılıyor, kesinle razı. Hem ilanınızı göre getirebildiği zaman, dağılmışlar dönüşler Bu adam cazık değil, sana öldürdü, sana öldürdü. Sana öldürdüm. Sana öldürdüm. Dönmüş, dönmüş. Ama o adamın çok hoşuma gidiyor. Yerde Allah'ın evine girdi, evinden halasını aldı. O adamın iflasına sebep hala. Ya İslam etti, ya içinden bir, bir, bir, bir şey geldi, azap salıp gelen havası sebep. Hangi şeyden? Valla ne oluyor? Ne Devamdaki duygularının böyle olduğu olarak seviniyordu diyor. Devamdaki önünden kalarsın aldı, önündeki gözlularına İşte bizler de Allah'ın kandörüne, mutlaka varlığına, rahatsızlığına, da beni nifrediyor cümlelerden hazırlıkları. İşte bunları düşünmüş. evlilerde. Eski sürekiler, eski müfessalıklar, eski karikat erbabı böyle şeyleri düşünerek Seviye cijavu döneminde kuddeye yeten, eli bilenlerden ana, her türlü lafı. Cijavu bir alanı var daha özelde, isim geçmiştik, birer birşey. O zaman işitmişlerdi, diyor ki cijavu le kudde, beni sevdiğin bütün günler, onu sevdiğin de sonra, de sana karşı biri şu anki dönemde önemli şekillerde endişeler, şikayetler ki çıktı. Roman dizisi. Volkan Dolunay, şöyle bir sözlerdi. Hiçhalbışarıda görünmüyor, işaretleri değil. Değil. Bey Allah'ın gönderdiği mübarek kalemle tam bir hadis yani beyanları olan oyla bir diyor onun işaretleri. Dördüklerini söylüyor. Gördünüz dedim diyor ki sehabet ama diye adamın ki bu arada o tamı dikkat. Celal ve pendua Ve celamın bu protein işaretleri El-guldü bekistemişler mi peygamberlerimiz? Bu diyar, bu diyar onlar binlerce Allah lazem ederiz. Bu vatanı Alman halkı için en değerli şöyle gösterir. Amcası bu günleri yine üzerinde olan işaretlerinin işaretleridir. Gezmenlerinin işaretleridir. Yani demek istiyor ki peygamberler Allah'ın huzurundadır ama o huzurdan fakat o sırtlıklar müşahidelerini işaretler olarak e Peygamber Peygamberler daha yüksek edemek istiyor. Onların hali daha ötüde bir kalbi daha hızlı bir kalbi istiyor. Azı, ya, ben, bu nedenle Cumhur'da Bılazak bu uşkuanlığı bu Kadın ben ışıktım evet. ben ışıktım Kadın Hüseyin'den İşittiğiniz söyledi Canlı hüseyin hüseyin Dedi ki Cüneyt Uşkuanlığından Virüs'ü Şöyle yaşıyor Uşkuan arkadaşı demek kardeşlerimiz لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وإذا رجعوا إلى الله فسبحوا لله وتحاروا وها هو الجسم وشف ما معده من المجن والقلواح لإمامه على سكونه وذي الله تعالى من المنون الخلق الرحمة عليه وإن بسهداء المنائي تتزادة مثالقته المجن مرحبا مستمعي الرحلة في كل يوم جديد ورسالة رائعة جدا منكم رمضان وعيد Doğaz bir bir noktaları vermiştik halbinden ona ''Müksiyat olsun'' da yazmıştır. İman Muratlar'ın bir mektubatı yok mu? Ege Yazıyorlar. Öpüyoruz, ne var yazıyorlar? Öp ve bir dilde. bir konuda olsun, bir halletsin, bir kısmını diye oluyor. Biz kardeşime, izhanına, şöyle olduk Ben eşaret ile Allah'a, beşer ilerledik Allah'a işaret eder de Allah'tan sayılır Yani hem Allah'a teşvik ediyor, teşvik ediyor, Allah'tan bahsediyor, Allah'ın söylediği, Allah'a sınıf edil, vesaire vesaire Aşk olan ediyor, hem de kendisi Allah'tan da öyle bir şeyinde memnun ve mutmain olarak ediyor ben de kendine öldüm diyor. Halkı Allah'a teşkil edin, kendisi maaşı meşgul Bu tabi kötü bir şey. Neden? Güzeller güzeli Allah'tır, sürülecek Allah'tır, âlem üniversite Allah'tır. Sözü doğru öyle o kendisi bağlanamamış. Kendisi, bir kütür var. Yanlış bir şeydi. Hmm. O Allah İsm-i Rahbullah'ı Allah seni ödeme doyallara mağaz bırakıyor Neden doyallara mağaz bırakın? Uyansın diye, kendisine dönüşün diye Allah'a nasıl bir teknağa başlasın diye Takletini bıraksın diye, yanlışlığını düzelsin diye Meşüt ede önlü yönlü mühendisliğin önünde arkadaşlar aramızda bulunan Türk yani önlü o maşallah hakikaten bir semtliğimzikle transferler yaparlar ama dönmek kan döker kan döker kan döker kan döker sen, ne Eczan ve Allah'a Ve onu bizi üzere Zalan destirir Yani sözü var Kalbi ölür Sözümde bir şeyler var Kalbimde Tanja halde Allah ceza bu bir beladır, yani Allah'ın zikrinden kalbinin kaydelenmesi, Allah'ın zikrini söylememesiyle Allah Allah doymaması, Allah'ın zikretmemesi, Allah'ın zikrindenin kendine doymaması bir beladır, demek istiyor. Bunu nasıl Allah'ın ilk Yani Allah'ın sözcüsü zikrini kalbinde fesir olarak azalıyor eyvah, başladı yandan kontrol yapmaya başladı fena bir şey yani kıyın ülkede kıyın ülkede ulamırsa bu sonradan hayır dedim kadın ne oluyor tercihlerce halimde oluyor filan diye bir ıstıdahtan bir insandan taşın gelen bir durumdan ulamırsa çeşek Allah'ın Allah rahmetini bulup insanın belası eğer bizim, eğer o benalığı tekrar alıyor, elimden ama değil. Çünkü seni almak diğer bir bölümün öyküsüne bunu başlarken alamazsın. Aynen Allah tabi oluyor Niye devam ederse? yani, bu Öncelikle bu konuların işaret edilmesine, kırmızı işaret edilmesine, yani hala Esra'nın yanına dersen, Nez'e Allah müteala mümkün edilir <gülüyor> sağlık ve Allah, öteki insanlarının kalbinden sonra acıları şeker <gülüyor> Etrafındaki arkadaşları, dostları, hemşireleri, hemşireleri vesaire öğrenmenin ünlü ona olan, olan sevgisi, muhabbeti, acillası onun yaratmanlıkını çimdeler aldı ve elbise zirası sana, gözü olana, kanak öncesi, öncesi bizim gibi görülecek kanaklar gibi insan olur bu sefer en Öncelikle mütahilete edebiliyordum Hem halk onu sevmiyor, Hem de onun anlamda arttı Ölüm şeyler döklemek için dedim o zaman O bana bir şeyler versin diye Dediğimde o zaman Ne arttıktan neden sözünü döküldü Halbuki halkın gönlünde Ona karşılığı sevdiği yok artık Allah da o Ne zaman hatte seine Rallye. Fahren wir heute auf der Straße. Wir fahren auf Kiespeter. Wir müssen ein Çalıştığınız Şimdi bunu demek demek lazım. Hayatta bazı durumlarda bir olur, bir şeyleri görür, bir olur. Böyle halde çoğu insan, de, araştırmayı anketi de, testi de çek, deneylerini de yapıyor. Bana müdahale bu müdahale bir anketi Biz, biz Allah'tan gayriye meyletmekten Allah'tan, Allah'tan gayriye bağlanmaktan Allah'a sığınırsın. Allah'a sığınırsın. Allah'tan öyle düşünürüz. Söyleyip ona bağlanmaktan Allah'a sığınırsın. Benim halimizin en geçenlikleri kalmıştık. Şimdi Geçen hafta hayatını okuduk Öğümden bir teşkisi varmış. Başka Benim halimiz ne? Elimizde tutulduklarımız, sevgilerimiz, tercihlarımız, isteklerimiz, 20. yılında ki şu şey, annemlerimiz, ağzılarımız, kuşkuraklarımız, hedeflerimiz, gayelerimiz. Bilmiyorum, ne yaptı? Bir üstü bir hava daha Ne, ne bileyim? Sen asıl Allah'a fıdık etmezler. Asıl Allah'ın rızasını senden bir kodanmaya çalış. Asıl Allah'a ala, Allah'a ala, Allah'a benze ala, Yani üçüncü şeyler nefsin, ikan, karakül, adıncı, evlâ, vesaire. Benim halim ne Tabi, ama sizlere bak onu verirsin. yanlış çok sayısın. Bak, Şöyle, ne diyeceksin, nasıl öğretileceği olanlara Allahümme, ünlümde iyisiniz. Ya Rabbi, ben de o şiddetim. İtirak ediyoruz ya. Ünlümde iyisiniz. Ben de öğretim yarabbim. Fethornet diye de ben de öyle. Dokuz ilerle böyle bir nasi yapıyor. böyle Şöyle şey ya bir saç döner. Onlar bütün saç döner. Üçünciden de alalımı da çekerler. Galdım görmü, günlendan, yol günlendan. o onu alnıma getiren, saçlardan çekerler. Dokuz bir nasi ediyor. Onun alının karşı yani yüksükten de İslam etmelik demek istiyor. Beni kayıp işte, kayıp almak istiyor. Ben yeryüzüm. Beni sürüklendir. Beni kaynakçı. Boca İslam'ın zindindir adayı. İslam'ı da nasıl edin? İslam'dan olsun. İslam'ın tizlikle ama gönülleri, onu istiyor. İslam'ın sevgisi demek, muaz'ın barışı olsun. Niye? Doğa etsin. Allah'ın verdiği olun, biz gayet sınırlarla rahmet ediyoruz böyle Allah'tan vermeye sağlanan insanlara verilen zekâlara şey okumuş olduk gönlümüzün vermiyor, evlendim kararıyor, fark edemiyor, Allah'ın ismini sevmedemiyor, iladeti çığmaz ediyor halklara sevgisi tanıyor evin halka ihtiyacı hatta namaza atıyor Gerçekten, Hayatı belada oluyor, elimiz belada oluyor, anjiyot felakat oluyor. Allah bizi insanlardan beladan kurtarsın. Allah bizi haklı gelip, haklı söyleyip, haklı işleyenler kateyesin. Doğayla ilgili olanlar kateyesin. Kütüphaneden yanlış şeyler anlamaya ve boş yüzden doğuşun halini bir devletlerle bizi oyalamasın Hakkıdıklarımızda sen görüntü, Çok korktuk, çok sığınmak lazım anlamak Kendi kendimizi de çok komik etmemiz Kendimiz, kendimizi mutlulamadık, kendimizi bozulamadık Kendimizi bozulamadık, biz yapmak için Vakale Kale İttim'i, Kale var İttim'i, Aynı halidir söylemiş ذهب الرجال بمسيرهم الى سبيل الصلاة على الماء ومن مات على الاخضر استقبل من يحيى رحمه الله قد مشى الرجال مسكين استشهدان يحيى رحمه الله كلمه في معركه Müşahalemler güçlü bir şekilde. Yani, i̇nsan salak Bir adamın yaptığı bir şey güçlü bir insanlardan daha güçlü olabilirler? Güçlü insanlardan güçlü bir şekilde. Ne ölmek. Çok ölmek. Güçlü insanlardan yani filikit almak mümkün. Çünkü bu tane adamın, ayın, doğu, şili ile ne kadar ayın, ateş, yani sıcak, dediğimiz böyle bir şey dediğimiz tane ediyor. Dediğimiz tane düşünce, acıpaydı. Ama işte bu, yine de aynı zamanda, Şimdi, şimdi, şimdi de ben böyle böyle böyle, böyle bir işten bir şey görüyor. Her gün bunlar şurada yürüyorlar da, selametliyorlar, selametliyorlar da. Hep onlara ne yapmalı, ne yapmaları lazım? ben Allah'ın gün murat edilir yani Cine İbadatı'nın başvettikleri rühtidir ama ben tahmin ki mutluluk savaşlarım Cerhametler kıstır ölü Allah'ın bazı insanları duyandırır kibirlenceli kendili Bakayım hemen